Bismillahirrahmanirrahim Leheb suresi Mekki surelerden bir suredir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birden peşe kadar iki eli kurusun, Ebu Leheb'in ve yok olsun Malı ve kazandığı ona fayda vermedi. Alevli ateşe girecektir. Karısı da odun taşıyarak, boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde. Evet. Buhari'den gelen bir rivayette, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Bataya çıkmıştı. Dağı tırmanıp, sabahlar hayırlı olsun diye seslenince, Kureyşler etrafında toplandılar aleyhissalatü vesselam eğer ben size düşmanım neyin veya akşamleyin üstünüze geleceğinizi söylesem beni doğrular mısın onlar evet dediler bunun üzerine aleyhissalatü vesselam dedi ki ben size şiddetli bir azaba karşı uyarıcıyım Ebu Leheb dedi ki sizi bunun için mi topladım bizi buraya bunun için mi topladın? Yazıklar olsun sana. İki elin korusun. Bunun üzerine Rabbimiz Subhanahu ve Teala iki eli korusun Eblehebin ve yok olsun ayetini surenin sonuna kadar burada inzal buyurdu. Evet. Hakikaten de Eblehebin hem dünyada Malı, mülkü hiçbir şeyi kendisine fayda vermedi. Kurudu, imansız gitti. Ve orada da ateşli aleve girecektir. Karısı da Ümmü Cemil, Kureyşli kadınların önde gelenlerindendi. Adı Serva binti Harp, İbni Umeyye idi. Ve o Ebu Sufyan'ın kız kardeşiydi. Küfründe inat ve inkarında kocası Ebu Leheb'e yardım ederdi. Bu sebeple kıyamet günü de cehennem azabında ona yardımcı olacaktır. Bunun içindir ki karısı da odun taşıyarak boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde buyuruyor. Daha çok yanması için odun taşıyıp kocasının üstüne atacak. O bunun için hazırlanmış boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde bu görevi yapacaktır. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlık yapanların akıbetleri böyle. Allah bizleri böyle duruma düşmekten beri buyursun. Nefsini Allah'ın emrine boyun eğdiren ve O'nun razı olduğuna razı olanlardan bizleri de Rabbil Alemin.